Kardeşlerim, muazzez müminler, biz Müslümanız, imanı, İslam'ı bütün şubeleriyle anlatma noktasında, temsil noktasında her ne kadar bugün problemler yaşasak da bizi Süleymaniye'nin, Selimiye'nin, Nizamiye'nin, Kurtuba'nın yetim kalan duvarlarına sorsunlar. Bizi Medine'nin sokaklarına sorsunlar Bizi Afrika'nın köle pazarlarında hürriyetine kavuşturduğumuz insanlara sorsunlar Şimdi müzelere konan Bir zamanlar şehrin giriş ve çıkış kapılarında Öksüz yetim çocuklar Evde süt ve bal bulamadıklarında oradan gelip alsınlar diye şehrin giriş ve çıkışına koyduğumuz şimdi müzelere kaldırılan o küplere sorsunlar فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَ الْعَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ يَحَدًا yanık yüreklerine, kavrulan yüreklerine şebi aruz özlemlerine, gece sabahlara kadar seccadenin üzerinde rahlenin başında ibadet ederek, mutala ederek Sabahtan akşama kadar da Allah yolunda cihad ederek geçiren, cenneti arayan, ibadetine şirki, Riyayı karıştırmayan Kur'an-ı Hakim'in bize anlattığı o kahramanlara gitsinler onların kavillerine sorsunlar, taşlarına sorsunlar. Hüve semmâkumul Allah size Müslüman adını verdi. Yeryüzüne adaleti, insanlığı, merhameti götürdünüz. Yeryüzü sizinle, sizin ecdadınızla, sizin eslafınızla hayat buldu. Şam'a sorsunlar, Kahire'ye, Bağdat'a sorsunlar. Ömer radıyallahu anh Efendimizin kurduğu Küfe'ye, Basra'ya sorsunlar. Yetim kalan şimdi Granada'ya sorsunlar Elhamra Sarayı'na sorsunlar Biz Müslümanız kardeşlerim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri Ebu Bekir Ömer Osman Ali peygamberinizin öğrencisi Yeryüzünün en kudretli kumandanı Halid bin Velid Tarık bin Ziyad 21 yaşında dünya siyasetini değiştiren Sultan Fatih Hazreti Muhammed'in öğrencisi Biz Müslümanız Batı aklını hizaya çeken en zor meselelere çözüm getiren nihayetinde anladığım çözüm ve kurtuluş Hazreti Muhammed'in ruhaniyetine teslim olmaktadır diyen i̇mam Gazali'de, Fahrettin-i Hazreti Mevlan'a Mevlana'da peygamberinizin öğrencisi, siz Müslümansınız. Bütün varlığınızla, medeniyetinin, medeniyetinizin bütün şubeleriyle Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba etmiştiniz. Dünyada böyle bir uygarlık yok. Her gün beş defa Minarelerde müezzinler Sizin medeniyetinizin en mahrem noktalarını ilan ediyorlar Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorlar Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Hayyâlel-salâ, hayyâlel felah diyorlar Şehadet ediyorlar Selamete, namaza, kurtuluşa davet ediyorlar Günde beş defa medeniyetinizin esaslarını dünyaya ilan ediyorlar Siz Müslümansınız kadınlarınız, çocuklarınız, erkekleriniz, çalışanlarınız, amirleriniz, memurlarınız hayatın tayin edici bütün esaslarını Peygamber Ali sallallahu aleyhi ve aldılar. Kadınlarınız vardı sizin mahremiyeti hayatının esası kabul eden kadınlar. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve selam mescide girerken Onlara ayrı bir kapı tayin etmişti babun nisa diye, ondan başka kapıdan peygamber meside onu dinlemeye girmemişlerdi. Belki hayalarına halal gelir diye, edepleri yara alır diye, erkekler de bunu. Himaye ettiler buna saygı gösterdiler onlar da kadınların kapılarından Peygamber mesidine girmediler. Ayşe annemiz radıyallahu anha peygamberin o kadın öğrencilerini anlatırken lem yamna haya an din örtürdüler örtündüler. Çarşaflarını giydiler, üzerlerine dış kıyafetlerini aldılar. Erkeklerle ayrı mekanlarda, ayrı mekanlarda oturdular, peygamberi dinlediler. Ama bu halleri onların fakihe, alime olmalarına engel olmadı. O kadar alime, o kadar abide, zahide oldular ki Hz. Ömer radıyallahu anh, devlet başkanı, Ömer peygamber minberinde Ömer Medine'nin alim İslam'ın en önemli mevzusunu görüşüyor. Radıyallahu an. Buyuruyor ki evlenirken kadınların mehrini yüksek tutmayın. Erkekler evlenemiyor. Eğer erkekler kadınlar evlenemez. Aileler kurulamasa cemiyeti büyük bir fesadın fitnenin içine sürüklemiş oluruz. Erkekler dinliyorlar arkada perdenin arkasında bir kadın ayağa kalkıyor. Edebinden öne çıkmıyor da perdenin arkasından Nisa Suresinin şu ayetini okuyor ve inarattum istibdale zoujim mekane zoujim wa ateitum ihda minhu şeya. Ömer diyor. Tebiğe kavulek, hem Allah. Senin sözüne mi yoksa Allah'ın sözüne mi uyalım Ömer? Allah Azze ve Celle tin buyuruyor. O kadınlara. Mehir malen azimen yük yük mehir vermiş olsanız bile buyurduğuna göre sen nasıl olur da kadınlar evlenirken onların mehirlerini azaltın kısın diyorsun Senin sözüne mi Ömer Allah'ın sözüne mi ittiba edelim Hazreti Ömer Devlet Başkanı Ömer radıyallahu anh Peygamber ali sallatu ve selamın Lekenen Nabiyyu Badi, leken Umar abn al Khattab. Eğer benden sonra Peygamber olsaydı, Ömer olurdu dediği büyük Ömer'i, Peygamber'in kadın öğrencilerinden birisi arkadan. Kur'an-ı Hakîm'in içinden istimbad ettiği bir mana ile hakkaniyete davet ediyor. O kadınları çıkardınız siz. Edebiyle, ahlakıyla, hayasıyla. Kadınlar ayrı yerlerde, erkekler ayrı yerlerde okurdu o zaman. Öyle kadınlardı ki onlar. Erkeklerin yıkıldığı, ağladığı, kendinden geçtiği yerde, Uhud mahşerine onlardan bir tanesi gelip, kardeşini sormuş babasını sormuş eşini sormuş hepsinin şahadet haberini alınca o halde bana varlık sebebim olan Hazreti Muhammed'i gösterin eruni resulallahhi bana Allah resulümü gösterin onu görünce kullu musibetin badek celal sen varsın ya bütün musibetler küçük ya Allah diyen İlmi irfanın zühdün nabidesi, iffetin haya'nın timsali büyük. Kadınları çıkarmıştınız siz. Biz Müslümanız kardeşlerim. Yeryüzünü zulüm, yeryüzünü acı, yeryüzünü tuyan kapladığında İnsanlar hayata, yaşama dair bütün umutlarını yitirdiğinde sizin namaz saflarınızdan, sizin aranızdan birileri çıktılar. Dünyaya yeniden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurtarıcı nefeslerini taşıdı onlar. Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir gün buyurdular ki, Çocuklarımın, evlatlarımın arasından birisi gelecek. Yemlevul ardı adilen, yeryüzünü adaletle dolduracak. Hep onu beklediler. Emevi zulmü, emezi tuyanı arasında. Ömer'in müjdesini verdiği o devlet adamını beklediler. Ömer bin Abdulaziz geldi, Hazreti Ömer'in torunu. İmam-ı Şafi'nin beşinci halife dediği, Allah Resulü'nün siyaset bilimlerde yetiştirdiği öğrencisi Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh. Devlet başkanı olunca hanımı Fatıma'yı karşısına alır, der ki Fatıma şimdi devlet başkanı oldum, ümmetin yetimlerini, çocuklarını, dul kalan kadınlarını Allah bana soracak. Öyle bir yük var ki omuzlarımda Artık ne kadına ne mala ne dünyaya dair içimde nokta kadar bir meyili yok Korkuyorum ki eşin olarak sana zulmedecek Sana karşı olan vazifelerimi edada kusurum olacak Seni babanın evine babanın sarayına göndersem Ben o saraydan çıkmak istiyorum Ümmetin çocukları yetimleri Barakalarda çadırlarda yaşarken ''Ben yaşadığım bu sarayın hesabını Allah'a veremem Fatıma. Sen de bir saray kızı, hükümdar kızı olarak Ömer'le böyle bir hayata alışamazsın. Seni babanın evine göndersem.'' dediğinde ''Fatıma, Emevi Sultanının kızı Ömer'in eşi.'' der ki ona ''Neden böyle yapacaksın?'' ''Ben Medine valisiyken.'' diyor Ömer bin Abdulaziz. ''Halife olmak istiyordum.'' Halife oldum şimdi, bunun ötesinde daha bir makam yok, şimdi de cenneti istiyorum. Yetim çocuklar aç, susuz dolaşırken saraylardan cennete gidilmez Fatıma. Şimdi ben Şam'ın mescidin kuzey tarafında, kendi paramla aldığım iki odalı pirket bir evim var. Müsaade edersen oraya gitmek istiyorum. Fatıma radıyallahu anha. İsnaa ma tarahu fa Ne istiyorsan onu yap eşin Fatıma seninle beraber oraya gelecek. Fatıma ile birlikte şu an üzerinde 28 tane devlet kurulan Emevi devletinin başkanı Ömer <gülüyor> radıyallahu an efendimizin torunu Ömer bin Abdulaziz 28 devlet olan şu an üzerinde orayı Şam'ın kuzeyinde şimdi Hala bir medrese olan O iki odalı evde idare ediyorlar Mısır'dan bir kadın yola çıkıyor Oraya geliyor Devlet başkanına derdini anlatacak Soruyor diyor ki ümmetin başkanı ümmetin sahibi nerede evini bana sarayını gösterin Gösteriyorlar mescidin kuzey tarafında geliyor bir eve kapıyı açıyor toprak bir zemin Toprak zeminin üzerinde bir bez bezin üzerinde yamalı elbiselerle bir kadın uzanmış Kadın irkiliyor bu nasıl sultanın evi diye Fatıma radıyallahu anha, annemiz onu teselli ediyor, İçeriye gel diyor, sen aradığın hükümdarın evi burası, doğru yere geldin, doğru adrestesin. İçeriye alıyor, kenara duvarda, saha sola bakınca, duvarın kenarında, elinde mala, toprak duvarı çamurla, Bezeyen birisini görüyor Fatıma'ya dönüyor diyor ki Sen ümmetin devlet başkanının eşisin Nasıl olur da evde yalnız başına bir hizmetçiyle aynı yerde kalabilirsin bu adam Sana namahrem sen bizim iffetimizin Sen bizim himayemizin sahibisin Nasıl bunu yaparsın dediğinde Fatıma diyor ki Tayyanu hu Amirul Mu'minin. İşte şu gördüğün yamalı elbiselerle toprak duvarları sıvayan devlet başkanı Ömer bin Abdulaziz ben de onun eşiyim. Şimdi Afrika'da değil Suriye'de aç çocuklar var. Biz de Müslümanız. Ömer bin Abdulaziz devlet başkanı olunca Afrika valileri Şam'a haber gönderdiler. Dediler ki Afrika'da zekat verecek fakir bulamıyoruz ama şimdi Şam-ı Şerif'te kardeşlerimiz, küçük çocuklar yemeğe ekmek bulamıyorlar. Açlıktan bize baka baka. Vicdanımıza vicdanımıza dönüp ağlaya ağlaya ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar. Ömer bin Abdülaziz Efendimiz devlet başkanı olunca bütün saraylarını milletine armağan etti. Bütün köleleri, hizmetçileri gönderdi de yanında sadece bir tane küçük yavru bıraktı. O gidiyor evine ekmek, un ne lazımsa onları alıp getiriyor. O küçük çocuk her gün Fatıma radıyallahu anha devlet başkanının eşi çorba mercimek çorbası yapıyor. Evde başka bir şey yok. Hani Enes bin Malik diyor ki Hazreti Muhammed'in namazına en çok Ömer bin Abdülaziz'in namazı benziyor. Ömer bin Abdülaziz'in arkasında namaz kıldım vallahi onun gibi namazı Hazreti Muhammed'e benzeyen başka birisi yok, devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz. Evinde Allah Resulü'nün evine benzesin diye tek bir çeşit yemek var, mercimek çorbası var. Hizmetçi çocuk dayanamıyor, bir gün Fatıma'ya diyor ki, Kulle yevmin ades, kulle yevmin ades. Artık usandım, artık bıktım, her gün evde mercimek, mercimek, mercimek. Fatıma annemiz ağlayarak diyor ki ya Buneyye hada ta'amu emiril müminin İşte bu devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz'in çorbası Afrika'daki çocuklar o kadar mamur olmuşlar ki Afrika'daki fakirler onlara zekat veremiyorlar hepsi zengin olmuşlar ama Şam'ın Şerif'te devletin merkezinde onları mamur eden, zengin kılan Ömer'in her gün sofrasında mercimek çorbası var. Biz Müslümanız kardeşlerim. Yeryüzüne adaleti, yeryüzüne insaniyeti biz getirdik. Şimdi sokaklarımızda acı var. Şimdi sokaklarımızda iffetsizlik var, şimdi okullarımız, şimdi üniversitelerimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yetiştirdiği o kadınlara benzemiyor Batıya özenti uğruna gittiler aldılar neleri varsa Ne kadar ahlaksızlığı varsa, rezaili varsa alıp getirdiler Önce sokaklara koydular sonra kızları erkekleri aldılar aynı okullara aynı sınıflara koydular Orada alıştırdılar oradan aldılar kızları erkekleri aynı evin içine koydular İffetsizliği ekranlardan evlere taşıdılar 20 yıl önce yılbaşı gecelerinde televizyonlarda dansöz oynar diye tepkiniz vardı, çocuklarınızı erkenden yatağa götürürdünüz Müslüman evinde dansöz oynamaz diye, şimdi alıyorlar adalara gidiyorlar, yarışma programları diyorlar vesaire diyorlar her gece Müslüman baba eşiyle evinde dansözleri izliyor. Evlerimizi yıktılar, sokaklarımızı yıktılar, okullarımızı yıktılar. Artık şimdi duvarların arkasından ayağa kalkıp, ayetlerle hayata müdahale edecek kadınlarımız yok. Kadınları okuttuk, öyle okuttuk ki, Ömer gibi bir devlet başkanı minberde, İslam'ın buyruklarını ilan ederken perdenin arkasından, Onlara müdahale etmişlerdi Şimdi Şu kadar devletimiz var Ama kardeşlerimiz Gözümüze yüzümüze baka baka Şam-ı Şerif'te ölüyorlar Onların acılarını duymuyoruz Duyamıyoruz Hissedemiyoruz Bugünler geçer mi Yeniden sokaklarımıza yeniden evlerimize yeniden çarşılarımıza yeniden İslam coğrafyasına Hazreti Muhammed'in yetiştirdiği devlet adamları, alimler, gazaliler, raziler o büyük kadınlar döner mi? Umutsuz olmayınız. Huva semaakumul muslimin. Allah size Müslüman adını verdi. Siz Aynı dili konuşan insanlar değilsiniz Aynı ırka sahip Aynı ırka sahip olduğundan dolayı Millet olan insanlar da değilsiniz Renginiz beyaz Renginiz siyah Diliniz Türkçe Diliniz Arapça Diliniz Kürtçe ama siz Müslümansınız diye millet oldunuz. Siz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ettiniz diye millet oldunuz. Kiminiz Afrika'dan, kiminiz Asya'dan, kiminiz İstanbul'dan, kiminiz Buhara'dan günde beş defa Kabe'ye dönüyorsunuz. Hz. Muhammed'in getirdiği Kur'an-ı Hakim'i okuyorsunuz. Hepiniz dilleriniz, renkleriniz farklı olsa da اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَىٰ Biz kardeşiz, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı altında toplanacağımız günü özlüyoruz diyorsunuz. Eğer bu aşk ve heyecanınız varsa, yeniden evlerimiz, sokaklarımız, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinin sokakları, evleri gibi olacak. Hani düşünün, İslam medeniyetine ağıtlar yakıldığı yıllar. Bağdat'ta bir medeniyet çöküyor. Bir güneş batıyor yani, alem-i İslam'ın üzerine en uzun gecelerden birisi geliyor Müslümanlar ağıt yakıyorlar alimlerine, kütüphanelerine, camilerine, yetim kalan minarelerine ağıtlar yakıyorlar kim derdi ki, Söğüt'te, Bilecik'te, bir köyde bir boy çıkacak, yeniden alem İslam'a Hz. Muhammed'in sancağını getirecek. Dünya alarken, minareler alarken, camiler alarken, Söğüt'te bir köy, bir boy, biz buradayız dediler, Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya, Allah'ın nurunu taşıdılar Şimdi o bir köyü bekliyor alem İslam Bir boyu bekliyor Ya da bir medreseyi bekliyor Bir avuç olacaklar Sayıları 100 sayıları 200 Osmanlı gibi bir boy gibi Afrika'ya, Asya'ya, Avrupa'ya dönecekler Üsküp'e dönecekler Cava adalarına dönecekler Yetim kalan sokaklara, medreselere Süleymaniye'ye, Beyazıt'a İffetini kaybeden kızlara, kadınlara işte biz Fatih'in sancağıyla, Hazreti Muhammed'in nuruyla geliyoruz diyecekler. Eğer inanıyorsa, istikbal İslam'ındır.